Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Mahir. Mahir Balayında Cantoğlu ile beraber. Aşağı varım. Merhaba. <gülüyor> günaydın. Merhaba. Evet. Bu Türkiye'deki genel kaotik son derece kaotik bir ortam var. Onu biraz konuşacağız herhalde. Evet, yani... ...herkes... ...farkama biz ne çalışıyoruz? Şey Ali Bey, sesiniz çok iyi duyulmuyor. Şimdi nasıl? Şimdi daha iyi galiba evet. Ee, yani Başbakan ve Partisi AK partisi iyi analiz etmeye çalışıyoruz e, dört bir yandan. Bu değişimi, bu e, delice dili, e, bir tahrik merkezi gibi e, ortalığı parma e, duman etmelerini analiz etmeye çalışıyoruz. Çünkü yani gerçekten e, bu dil e, biz savaş dili gibi bir iç savaş çıkartacak değil. bu Yani gerçekten son dönem eee fasıla gündeme getirilen konular ve getirilirken ki belirlenen ölçüt bu inanılmaz bir şekilde tahrik edecek ve gelecek halde kılan bir üstü. Olsa yani bir sene önce yani insan güçleriran seçimleri sonrasında Başbakan'ın e, seçim sonrası yaptığı bir konuşma var. Ben e, bu vesileyle tekrar ona baktım. Son Uludere konuşmasını e, Uludere diyorum Diyarbakır konuşması ki içinde bir Uludere kelimesi geçmiyor. Evet Diyarbakır'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin toplantısında konuştu değil mi? Başbakan konuştu ve oraya da hatta böyle çok önemli açıklamalar yapacağını e, ima ettimdi de Hatta sanki e, bu sert e, dilin e, belki e, geri dönüşü söz konusu olacak gibi bir beklenti de yarattmaya çalışsın diye terk edebileceği konuşma gibi ha terk edebileceği gibi yani bu konuşma içinde e, yani bugünlere son beş ay içerisindeki en önemli olay ulu ilişkin bir kelime bile geçmedi üstüne üstlük Kürt meselesiyle bakışında yani yine geri düzeydeki değerlendirme çizgisinde olduğunu gördük. Yatırımlar üzerinden ve İslam teması din teması üzerinden mesajlar verilmeye çalışıldı. Klasik bir şey yine bir AK Parti klasiği. Stad ve cami yapma merakı var biliyoruz. Hem de büyük en büyük, en büyük stat, en büyük cami şeyi. Burada da e, bu dil e, hakim oldu. Yani yani uzunca bir süredir e, bu konudaki çizikisini e, değiştirmeyen e, bir durum ortaya e, koydu. E, yine klasik e, şeyler ama bir sene önce bakın yani e, bir sene önce yani, Kürt sorunu meselesi diye o kelime bile kullanılmadı. E, bir sene önceki 12 Haziran Tarihinde başbakanın o %50'ye varan büyük seçim başarısı sonrasında Ankara'da yaptığı konuşmayı tekrar baktım. Çünkü o konuşma önemliydi. Bu balkon, balkon konuşması balkon diye adlandırılan. Evet. Son balkon konuşması. Şimdi o konuşmada üç e, anlatama var. Bizim, biz herkesin uçaklayacağız. Biz e, bize oy veren, vermeyen, herkesin e, etnik kimliğine, dinsel kimliğine sınıfsal kimliğine e, bakmadan Türk, Kürt, Zaza, Arap, Laz, Kürt, Roman, 74 milyonun partisiyiz, hükümetiyiz. Her birkaç e, şeyde bir e, bu herkes bir kapsayan bir idar olacağı e, teması işlenmiş. Yani paragrafları böyle e, cümleler altı tane e, cümle özetlenebilir. Bu e, Türkiye içerisinde. Herkesi millete efendi değil hizmet gelmesin. İşte böbürlenmeyeceğiz. Kibir, büyük bir Büyük hassasiyetle yaklaşacağız bize oy vermeyenlere. Tevazi olacağız. Gururu böbürlenmeyi hiçbir zaman kafamızdan içeri almadık. Bundan sonra da hassas olacağız. Tevazu bizim şiarımızdır. Kibirlenmeyeceğiz. Bize oy verenleri e, kucaklayacağız, vermeyenleri kucaklayacağız. 55 şaka mı zaten... şaka mı ediyorsunuz? Bunları mı söylüyorsunuz? Evet, ben bakın, cümleleri okuyayım ben size yani. Ee, hakikaten onları çok da kucaklayacağız. Bir... Onları da aramıza alacağız. Zira böyle yaptığımız, kucakladığımız için demokrasi tarihinde çok partili dönemde üç dönem milletimizden yetki alma kıvancını heyecanlı yaşıyoruz. Demokrasi kazanmıştır. Ee, AKP'ye oy vermiş olsun olmasın milletimiz şunu bilsin içkenliğine söylüyorum ki biz herkesi kuşaklıyoruz. Top yükün millet kazanmıştır. İşte 74 milyon kazanmıştır. Mazlumların e, umut kazanmıştır. Yani Ama şeyde, kibir göstermeyeceğiz. Sürekli bak, mütevazı olacağız. Zaten sakınıyorduk. Günden itibaren çok büyük bir hassasiyetle sakınacağız. Daha mütevazı olmanın Devleti için de olacağız, gururu, büyülendiyi hiçbir zaman kafamızdan içine almadık. Bundan sonra da hassas olacağız, tevazu bizim şiarımızdır. Bundan sonra da tevazu da toprak gibi olmaya e, özen göstereceğiz. Doğrusu e, şaşırtıcı, evet. Yani hatırlayacağız. Şaşırtıcı değil mi? Evet. Yani bütün e, işte, kaç kılıç mı? Yani 21 milyon seçmenin oyunu aldık ama biz herkesin duyacak diyeceğiz ve öbürlerine herhangi bir şekilde bu başarımızı nedeniyle ezmeyeceğiz ve herkesin dinleyeceğiz. Yani bu tema, yani başlangıçla okuma internet sitesinde var. Bu tema üzerinden yürüyen bir, yani bir sene önce 12 Haziran 2011 tarihindeki, 12 Haziran yani 2011 günü evet. konuşma. Evet. Burada bir başka tema anayasa. Ee, anayasayı artık bu çisadlıktan e, çıkan sonucun bize verdiği en doğru mesaj e, anayasa diyor. Ee, bize sadece hükümet etme yetkisi vermedi seçmen. Yine anayasa yapma görevi verdi. Bu anayasayı uzlaşmayla, istişareyle, müzakereyle yapma mesajı verdi. Evet. kapımızı kapamayacağız 330'un altında milletvekili olması nedeniyle muhalefete gideceğiz kabul buyururlarsa kabul ederlerse uzlaşmaya parlamenti içindeki bir dışındaki partilerle sivil toplum örgütleriyle medyayla akademisyenlerle bu alanda sözü olanlarla en geniş istişare ve uzlaşma arayışı içinde olacağımızı bu akşamdan itibaren söylüyorum özgürlük gibi meydanlarda söylediğimiz bir örlükse özgürlükçü anayizi hep birlikte yapacağız bu da Kürk'ü, Kürt'ü, Zazı'yı, Arap'ı, Çerkezi, herkesi anayasası olacak. Herkesi dinleyeceğiz kuzeyden güneye. Velhasıl milletin işte benim anayasam diyecek. Ve her yeni anayasa herkesin, her ferdin birinci sınıf olarak görecek. Bu da anayasa teması. Evet, tam bir tezat olduğu muhakkak yani üslup olarak da İçerik, olarak, i̇çerik. Da, olarak da insan hakikaten e, şaşkınlar. Doluyor değil mi yani? Evet. Ve e, bu anayasa şeyini söyleyen, e, kelimelerini sarf eden Tayyip Erdoğan, e, yani iki gün önce meclis başkanını da adeta e, dışlayarak milletvekilleri, tutuklu milletvekillerinin parlamentoya girmelerini engelledi. Ve bu... E, yaşadığımız o bir yıllık süreç içerisinde tam eee hareketler yaptığı gibi aynı zamanda adeta bir e, tahrik e, kumanda merkezi gibi bir üstlükle bütün bu meseleleri şey yaptı. Şimdi yani ben, e, o evet pardon ne nekrofil e, suçlaması e, yani çok e, olağanüstü vahamet arz eden bir şey. Ayrıca da işte BDP'lilerin kardeşler e, diyerek e, askerleri polisleri arkadan vuran kardeşler olduklarını söyleyerek böylece anayasa uzlaşma komisyonunu da fiilen lav etmiş oldu diyor mesela Melinsel'de radikal 2'deki dünkü yazısındaki çok haklı ve yani e, Medyaya da boynundaki tasma dün ulusaldı, bugün terfi ettiler. Uluslararası tasmaları boyunlarına taktılar diye ağır şekilde hakaret ediyor. İşte 4 artı 4 artı 4 var, kürtaj var, dindar nesil yetiştirme var, içki meseleleri var. Yani bir de son olarak işte grevi kanunla yasaklamak ulusla, ulusal menfaatler adı altında. Buna yalnız sadece başbakanın kişisel bir şeyi olarak değil. Aslında bakıldığı zaman mesela diğer bakanlarının da, içişleri, ya sadece içişleri Bakanlığında da değil. İşte normalde gayet en ılımlı çizgiyi çekmekte olan Ali Babacan'ın dahi bu memleketin en büyük değerlerinden biri olan Türk Hava Yolları gibi bir şirkete karşı grevin düşünülemeyecek bir olduğunu söyleyen çok şaşırtıcı diyebileceğim en en hafif ifadesiyle açıklamaları da vardı. Dolayısıyla Erdoğan yalnız sayılmaz bu şeyinde. Zaten bu. hatırlar mısınız? Yani biz 3. dönem milletvekili kompozisyonunu birkaç kez analiz ettiğimizi hatırlıyorum. Kompozisyon 1 ve 2'den çok farklı. Daha Milliyetçi, e, indarların e, ağırlıklı olduğu ve hiçbir şekilde e, şeyin Erdoğan'a e, farklı test çıkartabilecek kişilerden arındırıldığını e, ortaya koyan bir kompozisyon ilgili kompozisyonuydu bu. Yani bazı kadınların e, sayısının artması gibi olumlu şeylerde söz konusuydu ama kompozisyon. Bir kere şöyle bakın. Geçenlerde aslında bu rakamı çıkartmak üzere biraz baktım ama başarılı olamadım. Daha vakit ayırma. AK Parti kurucularının büyük bir bölümü şu anda partide yok. Öyle mi? Hmm. Yani iki isimler yok. Ertuğrul Yalçın Bayırları düşünün. Evet. Dengir Bilim Fırat'ı düşünün. Zaten bu son bir yıl ee, ...olabildiğince e, Kürt e, sorununu bundan uzaklaşan, bu sorunu çözme şeyinden uzaklaşan bir görünüm e, oldu. Ve kadrolarda, e, öne çıkan kadrolarda e, kesin kez genel bir biadı e, olan insanlardan oluşuyor ki... E, ...bu üçüncü kompozisyon, üçüncü değişik e, kompozisyonu bunun oluşuyor böyle bir yapı var. Farklı seslere tahammülü yok. Şimdi işte AK Parti değişimi analiz etmeye devam edersek benim ettirecek şeylerden bir tanesinde şunu sapladığım açıkçası hem bu konuşmanın içerisinde üçüncü temada şu. Biz artık sadece Türkiye'nin partisi değiliz. Yani bizi ee, Üsküp'ten e, gözlerinin Türkiye çevirmiş, Türkiye'den gelecek haberleri büyük bir heyecanla takip eden Bağdat, Şam, Beyrut, Amman, Kahire, Tunus, Sarayboslu, Üsküp, Bakül, Mefkoşa ve tüm dost ve kardeş ülke başkentleri dost ve kardeş halkları muhabbet parıyorum. Bölgeye sadece bu seçimler bize değil cinayeye ve bölgeye e, huzur ve katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu bölge sellik ee, ve komşu meseleler bölge ve dünya vurgusu da bu konuşmanın üçüncü önemli alanı. Ve diyor ki biz bölgesel konularda aktifiz, aktif olacağız. Ee, inkar politikalarını bitirdik, bitireceğiz. Ve bugün bölgemizde çok etkili roller alacağız. Ee, ve bundan sonra bölgemizde hak diyeceğiz, hukuk diyeceğiz. Barış, ödü, adalet, özgürlük ve demokrasi diyeceğiz. Şimdi bu... Daha önce de birkaç kez günlüğüne getirmiştik. Yani Türkiye'nin bölge politikası ve dış politikası son bir yılda çöktü. E, sıfır sorun dedikleri bir tema ile girdiler bu işe. Ve bakın bir sene önce e, çok aktif bir dış politika uygulandı. Gerçekten işte Afrika'da iletişimler açıldı. E, BMD e, dönem Temsilciliği alındığı, Yok işte bölgede komşu ülkelerle İran, bile Irak gibi ülkelerle Batı arasındaki ilişkide önemli rol edinilmeye çalışıldı. Evet. İran'ın lider meselesinde önemli pozisyonlar alınmaya çalıştığı Gazze, Filistin konularında İsrail ile çok ciddi karşı karşıya gelindi. Çok aktif bir politika. E, bu bölge içerisinde, bölgenin lideri Mısır'da, işte Tunus'da, e, yoksa Libya'da, e, Türkiye bir milyar doların üzerinde para dağıttı, e, e, yardım etti, O değil, detaylıyım. Tüm bu Afrika'yı ancak yani e, burada açıkçası son bir dilcemi, bölgesel lider olma daha az. E, itibar, bir itibarsızlaştırma da yaşadı AK Parti'de. Hükümeti ve e, lideri noktaya e, dikkat çekmek istiyordu. Çünkü bakın hep bunlara bu bölgede bir e, bölgesel lider pozisyonunu önemli ölçüde e, yitirdiğini görüyorsun son bir yıl içerisinde. Burada Suriye ile papaz olmuştur. İran'ın yönetimiyle, İran'la gündüz e, gösterildiği gibi bir durum söz konusu değil. Başka inisiyatifler İran konusunda Türkiye'nin inisiyatifini ee, ele geçirmiş durumda. Ş şeye baktığınızda Orta Doğu bölgesine baktığınızda ee, Sünniş e, atmosferinde e, yeriniz çok karışık bir yerde duruyorsunuz. Dolayısıyla burada Suriye konusunda olsun su şeydi. Atlet liderlik pozisyonunda, bölgesel liderlik pozisyonunda önemli ölçüde e, yitirildiğini düşünüyorum. Şöyle bir şey var. Türkiye bu bölgeye çapa olmaya kalktı. E, demokrasi. Evet. Işte daha seküler duruşuyla e, ve ülkesin e, Ama e, bu e, çapa olma pozisyonunu maalesef yerine getirmedi. Bugün nedenleri, e, çeşitli nedenleri sayılabilir. Ama bu süre içerisinde ABD helak olmuş durumda Avrupa'yı. AB ile ilişkiler şu nedenleri belli e, durumda. Yani bir dış çapısını evet, da kaybetti. Kendi yani, çapısını kaybetmekle birlikte, yani bölge İsraille konuştuğum yerdeydimde bu pek diğer gelişmiş ülkelerle ilişkilerle beter ilişkilerinde de önemli bir konu oluşuyor. E, koruduğu ülkeler, özellikle bizim ülkemizle bir değil başlısın diye olmak üzere. ...diyanı olmak üzere bıraktık... ...pozisyonunda. Dolayısıyla... E, ...bir sene önceki bu... E, ...balkon konuşmasının... ...üçüncü temas önemli... Temas. gene e, e, lideri. ...Ali Bey e, sesinizde gene bir git gel... E, ...olmaya başlayın. Evet. E, şimdi daha iyi. Evet gene. Yani bu, bu pozisyonun da... ...yitirdiğini... E, ...düşünüyorum açıkçası. E, bölgedeki etkin... ...güç olma... E, ...özelliğini... Bu bir yıl içerisinde azalan bir şekilde eksildiğini görüyoruz. Bu da açıkçası Tayyip Erdoğan açısından içeride farklı hırşınlıkları da beraberinde getirmiş olabilir diye düşünüyorum. Yani bir Türkiye bu ülkelere gerçekten önceden öngörüldüğü bir pozisyonda değil ilişkileri. İkincisi buradaki inisiyatifi başka şeylere kaçır, e, e, e, kaçırmış durumda kaçırıyor. Bu e, liderliği, bu bölgedeki e, etkinliğini kaybediyor ve e, buradaki söylediği biz her yere, bölgeye ve e, komşu ülkelerle, komşu ülkelerin çoğuyla problemi sahip enerji meselesinde sorunları var e, aldığı doğalgaz ve petrol meselelerinde. Dolayısıyla bu kanakla yani AK Parti hükümetinin son bir yıl içerisinde en büyük yani zafiyeti bu dış politika ve bölge politikasındaki durumu olarak gözüküyor. Yani üçüncü temada baktığınızda o da yerine gelmemiş oluyor bir, bir yıl içerisinde. Bunun da etkisi olduğunu düşünmek lazım. Özellikle AK Parti liderliğin burada tasavvur ettiği bir Hareket alanı vardı bu bölgede. Bu bölgede bu tasavvur ettiği hareket alanını bir sene öncesine göre çok farklı bir konumda olduğunu altını çizmek durumundayız. Bu da açıkçası bilançonun olumsuz taraflarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor evet, ve yani... eklenen balkon konuşmasında Türkiye artık bölgesine ve dünyaya örnek temsil edecek kadar demokratik bir olgunluğa ulaşmıştır lafı kadar havada kalmış bir şey. Yani KCK tutuklamalarından ve devam et. Hatta milletvekillerinin de dokunulmazlıklarının kaldırılması fezlekesini de buna ilave ederiz. Edebiliriz. BDP'li milletvekillerinin dolayısıyla bu büyük bir kontrast var. Aslında Kesinlikle. Agos Ağustos gazetesinde müsaade bir dakika ona değineyim bir başyazı vardı. Başbakan'ın karpuzu diye. Tam da bu konulara değinen ilginç bir analiz getiriyordu. Önemli bence. Yani AK Parti ve Başbakan Erdoğan son dönemlerde Türkiye'nin bütün önemli meselelerinde çözümsüzde saplanmış durumda diyor. Kürt sorununda barışçı çözümü başaramanın maliyetinin yüksek olacağı zaten biliniyordu bugün bu yüksek maliyetin sonuçları kendini bariz şekilde gösteriyor. Çözümsüzlük başka bir sürü alandaki reformları engelliyor. Türkiye'de değişimi belli bir noktaya taşıyan AK Parti, türlü kaygılarla demokratikleşme adımlarını atmaktan kaçındığı için fena halde saplanıyor. Yani artık iyice net bir şekilde görünen o ki demiş, Başbakan Erdoğan bu tıkanmışlığın oy kaybına neden olmaması için çareyi ülkeyi gerecek, var olan kutuplaşmayı keskinleştirecek tartışmalar yaratmakta buluyor. Yani gündemi değiştirmesinin sebebini de buna yüklüyor. Siyasi çözüm zemininde sağlayamadığı başarıyı ülkenin sosyolojik ve kültürel gerçekliğini suistimal ve ajite edecek, ederek devşireceği kitle desteğiyle sağlamayı umuyor. Formül basit demiş, Kürt sorununda, layık muhafazakar kutuplaşmasında, dış politikada, kültürel meselelerde ayrışmayı artıracak sinir uçlarıyla oynayarak toplumu karpuz gibi ikiye ayıran bir siyaset oyunu oynamak, bunu yaparken sosyal, kültürel ve tarihsel nedenlerle karpuzun iri parçasını kendi saflarında tutarak gücünü tahkim etmek, böylece seçim başarılarını garantiye almak. Son zamanlardaki bir sürü tartışmada bu taktiğin etkisi üzeri örtülemeyecek kadar belirgin. Şöyle diye devam etmiş. Erdoğan belki şimdilerde gündemin tek belirleyicisi olmakla, geniş halk kesimlerinin nabzını tutmakla övünüyor ama onun ve partisinin yararına görünen bu taktik şüphesiz ki ülkenin ve bu toplumun zararına. Çünkü bu yolun herhangi bir derde deva olması bir yana, Sorunları artırması, daha da kangrenleştirmesi kaçınılmaz. Yani gündemi belirleme ve polemik merakı bir çözüm üretme sanatı olan siyaseti dışlarken ülkede gerilim artıyor. Bu tablo karanlık bir geleceğin habercisi demiş. Ve son olarak da diyor ki çıkmazdan çıkış yoluysa her zaman olduğu gibi tek demokrasi, daha fazla demokrasi demiş. Alagos'un başarısıydı bu. Yani e, analizi genişletmek mümkün. E, yani bir sene içerisinde nereye geldiğini, e, nedenler üzerinde e, durmak mümkün. Ama gerçekten e, bakın Ermenistan meselesi kaos. Yine başlandı. E, İran, Irak, Suriye, Kıbrıs sadece komşu ülkeler... E, Filistin konusunda e, Türkiye'nin yiliğin girişimine rağmen orada yani bu komşu ülkelerdeki rol model olma e, merakı çapa olması, Türkiye demokrasisine örnek e, olarak gösterilmesi bir kere sen kendi içinde 30 yıllık, 40 yıllık bir e, iç savaşı çözemeden buralara örnek olamazsın çapa olamazsın, git kendi işine bak derler peki orada da zaten çözümsüzlüğe ulaştım. Dolayısıyla Türkiye ve Erdoğan bölgedeki bu erken e, diklenmeyi, orada lider olmayı da beceremediler. Bunun da içeriye yansımaları e, olmuştur olabilir. E, bu noktada e, iyi de dikkat çekmekte fayda var. Çökmüş bir dış politika, böyle politikası var. Çünkü yani gerçekten e, ellerini nereye atsalar ki bu çok fazla işlenmiyor, problemli olmayan alanlar problemli oldu. Oraları biz ee, böyle gerçekten yani sade bir krizin yani Avrupa'dan İspanya'nın yönünden yüzyıldır. Bu kadar ben... bir gerilim. Yani neredeyse bu lambalarıyla bile kavga edecek hale gelmiş bir başbakan. Ee, evet. E, hayra alamet bir gidişat değil ama e, yani çıkış yolu başka bir şey yok. Her zaman olduğu gibi sivil e, çıkış demokrasi içerisinde çıkış çözüm aramaktan başka evet demokrasi çözümü genişletmekten başka evet yoksa bu böl ve yönet e, çok klasikleşmiş ama her zaman da sonuç verdiği bilinen eğer Ağustosun e, başlığına da e, dikkat edecek olursak e, bu bölme ve gerginliği artırma yarmayı artırma e, politika dışı bir e, ayrışmayı artırıcı bir e, şey, siyaset oyunu oynamaya karşı da gene işi tamamen siyasetin içine çekecek, bir demokrasiyi artıracak bir mücadeleden geçtiğini söylemek mümkün herhalde. E, tabii ya başka şey de yok. Yani sonuçta e, liderler e, yani konuşmalarını hatırlatmakta fayda var. Seçmen de e, bunlar için oy verdi. Kendisi de söylüyor. Siz bize Bunlar için üçüncü köz oy verdiniz, demokrasiyi genişlettiğimiz için. Şimdi bunu daralttık, altı bin kişi içeri alınmış e, KCK vesaire davalarından bir yıldır içerisinde, bir yıldır. Şimdi böyle bir ülkede e, demokrasiden söz edemezsin. dereyi aydınlatamamışsın. E, bunlarla bölgede lider de olamazsın. On e, bin dolar seviyesini çıkarttık, güzel değil. Onunla da olamazsın yani, bölge... Bölgeyi analiz edemediler. Türkiye'deki gerilemenin yani siyaseten bu gerilemenin arkasında başka sebepler de tabii ki şeydir. anayasa başkanlık sistemi vesaire gibi hususlar. Ama seçmen kazık çakmaz yani bütün tarihi onu gösteriyor. Evet. Kazık çakan seçmen yoktur yani fark eder seçmen ve de umduğunu bulamazsa da gider. Yani bunlar %50'ler e, bunları yapsın diye oy vermedi e, AK Parti seçmeni. E, bunları görmek lazım. Evet hızlı değişmeler olabilir. Yes. Evet süreyi de e, bitiriyoruz bu şekilde. Anladım, değil mi? Alo. E, yani 12 Haziran konuşmasını e, dikkatle e, kendisine de